Zuhruh Suresi, Necm 256 Ha-Mim Apaçık açıklayan kitap kanıttır ki, biz onu aklınızı kullanasınız diye Arapça bir okuma yaptık. Ve şüphesiz Kur'an, bizim nezdimizdeki ana kaynakta gerçekten çok yücedir. Ve yasalar içermektedir. Sağlamdır, bozulması engellenmiştir. Peki, biz siz sınırı aşan bir toplum oldunuz diye o öğütü, Kur'an'ı size göndermekten vaz mı geçelim? Ve eğer biz dileseydik, sizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler yapardık. Ve biz öncekilere de nice peygamberler göndermiştik. Onlar kendilerine gelen her peygamberi kesinlikle alaya alıyorlardı da biz Kuvvetçi onlardan daha güçlü olanları değişime, yıkıma uğratı verdik. Öncekilerin örneği de geçti. Necm 257. Ve hiç kuşkusuz eğer sen onlara gökleri ve yeri kim oluşturdu diye sorsan kesinlikle onları en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olan çok iyi bilen oluşturdu diyeceklerdir. O Allah ki yeryüzünü sizin için bir beşik yaptı. Orada kılavuzlandığınız doğru yolda gidesiniz diye bir takım yollar da yaptı. Ve o Allah ki suyu gökten belli bir ölçüyle indirdi. Sonra biz onunla ölü bir beldeyi canlandırdık. İşte siz böyle çıkarılacaksınız. Ve o bütün eşleri oluşturdu. Ve siz onların sırtına binip üzerlerine yerleşirsiniz. Sonra onun üzerine yerleştiğiniz zaman Rabbinizin nimetini anarak bunları bizim hizmetimize veren, bunları yararlanacağımız özelliklerde yaratan Allah eksikliklerden arınıktır. Yoksa bizim bunlara gücümüz yetmezdi. Şüphesiz biz de yalnızca Rabbimize döneceğiz diyesiniz diye sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyleri var etti. Ve onlar onun için kendi kullarından bir parça kabullendiler. Şüphesiz şu insan kesinlikle apaçık bir nankördür. Yoksa o oluşturduklarından kızlar edindi de oğulları size mi seçti? Onlardan biri Rahman'a, yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'a yakıştırdığı, hız ile müjdelendiği zaman yüzü simsiyah kesidir ve o yutkunup duran biridir. Ve yoksa onlar mücevherler içerisinde yetiştirilip de mücadelede apaçık olmayanı mı tercih ediyorlar? Onlar Rahman'ın yani yarattığı bütün canlılara, ''Dünyada çokça merhamet eden Allah'ın kullarının ta kendisi olan melekleri de dişi saydılar. Onlar, onların oluşturuluşuna tanık mı oldular? Onların tanıklıkları yazılacak ve onlar sorguya çekileceklerdir. Ve onlar, ''Eğer Rahman yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah dileseydi, biz onlara tapmazdık.'' dediler. Onların buna dair hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece uyduruyorlar. Yoksa biz kendilerine bundan önce bir kitap verdik de şimdi onlar ona mı tutunuyorlar? Aksine onlar, şüphesiz biz atalarımızı bu önderli toplum üzerinde bulduk. Biz de onların izleri üzerinde kılavuzlandığımız doğruya erdirilmiş kimseleriz dediler. Necm 258 ve işte böyle biz, senden önce de hangi kente bir uyarıcı göndermişsek, kesinlikle oranın şımarık, varlıklı kimseleri, şüphesiz biz atalarımızı bir önderli toplum üzerinde bulduk. Biz de kesinlikle onların izlerine uyanlarız demişlerdi. Gönderilen uyarıcı, eğer size atalarınızı üzerinde bulduğunuz şeyden daha doğrusunu getirmişsen de mi dedi. Onlar, ''Şüphesiz biz, sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi bilerek reddedenleriz, inanmayanlarız.'' dediler. Bunun üzerine biz de onları yakaladık, cezalandırmak suretiyle adaleti sağladık. Hadi, yalanlayanların sonu nasıl oldu bir bak. Ve hani bir zamanlar İbrahim babasına ve toplumuna, ''Şüphesiz ben sizin taptığınız şeylerden uzağım, beni yoktan yaratan ayrı.'' Şüphesiz ki artık o beni doğru yola iletecektir dedi. İbrahim bu sözü onların dönmesi için ardından gelecek olanlara devamlı kalacak bir söz yaptı. Tam tersi ben bunları da atalarını da kendilerine hak, gerçek ve açıklayıcı bir erçi gelinceye kadar kazançlandırdım. Ve hak, gerçek kendilerine geldiği zaman onlar bu bir büyüdür. Ve şüphesiz biz onu bilerek reddedenleriz, inanmayanlarız dediler. Yine onlar, bu Kur'an şu iki şehirden bir büyük adama indirilmeli değil miydi dediler. Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Şu basit dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık, biz. Birbirlerine işlerini gördürsünler diye, biz onların bir kısmını bir kısmının üzerine derecelerle yükselttik. Ve Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır. Ve eğer insanlar bir tek önderliği gerçeği bilerek reddeden toplum olmayacak olsalardı, biz rahmanı yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ı bilerek reddeden, İnanmayan kimselerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkacakları merdivenler, onların evleri için kapılar, üzerine yaslanacakları koltuklar ve altından süs eşyaları yapardık. Bunların hepsi basit dünya hayatının kazanımından başka bir şey değildir. Ahiret ise Rabbinin katında Allah'ın koruması altına girmiş olan kişiler içindir. Ve her kim Rahman'ın yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın öğüdünden, anılmasından körleşirse, biz ona bir şeytan musallat ederiz de artık o onun için akrandır, yandaştır. E şüphesiz ki yandaşlar, akranlar körleşenleri yoldan çıkarırlar. Onlar da kendilerinin kılavuzlandıkları doğru yolda olduklarını sanırlar. Sonunda bize gelince, keşke seninle benim aramda doğuyla batı arasındaki kadar bir uzaklık olsaydı der. Öyleyse bu ne kötü bir akrandır, yandaştır. Ve bugün pişmanlık duymanız size hiçbir yarar sağlamayacak. Siz şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yaptığınız zaman kesinlikle azapta ortaklarsınız. Necm 259 o halde sağırlara sen mi işittireceksin? Yahut körlere ve apaçık bir sapıklık içinde bulunanlara sen mi kılavuzluk edeceksin? Artık eğer biz seni alıp götürsek bile şüphesiz biz onları cezalandırarak adaleti sağlarız. Yahut da onlara vaat ettiğimiz azabı sana gösteririz. Çünkü biz onların aleyhlerine güç yetirenleriz. Öyleyse sen, sana vahyedilene sarıl. Şüphesiz ki sen dost doğru bir yol üzerindesin. Ve şüphesiz sana vahyedilen Kur'an, senin içinde, toplumun içinde gerçekten bir öğüttür, şan, şereftir. Siz ondan sorgulanacaksınız. Ve şüphesiz sana vahyedilen Kur'an, o kıyametin kopuşu için kesinlikle bir bilgidir. Sakın kıyametin kopuşu hakkında şüpheye düşmeyin ve bana uyun. Bu doğru yoldur. Ve sakın şeytan size alık koymasın. Şüphesiz o sizin için apaçık bir düşmandır. Ve sen elçilerimizden senden önce gönderdiğimiz kişilere sor. Biz Rahman'ın yani yarattığı bütün canlılara Dünyada çokça merhamet eden Allah'ın aslarından kulluk edilecek ilahlar tanımış mıyız? Necm 260 Ve hiç kuşkusuz biz, Musa'yı ayetlerimizle, alametlerimizle, göstergelerimizle, firavuna ve onun ileri gelenlerine elçi gönderdik de, O, gerçekten ben alemlerin Rabbinin elçisiyim demişti. Sonra da Musa ayetlerimizi, alametlerimizi göstergelerimizi onlara getirince onlar hemen ayetlere gülü verdiler. Ve bizim onlara gösterdiğimiz her bir alamet, gösterge bir önceki alametten, göstergeden kesinlikle daha büyüktür ve onlar dönerler diye biz onları azapla yakaladık. Onlar da ey büyücü, sende olan ahdi yani sana verdiği söz yürmetine bizim için Rabbine dua et. Şüphesiz biz kesinlikle kılavuzlandığımız doğru yola gireceğiz dediler. Fakat ne zaman ki azabı kendilerinden kaldırdık, o zaman onlar sözlerinden dönüverirler. Ve firavun toplumunun içinde seslendi. Ey toplumum, Mısır hükümdarlığı ve altından akıp giden şu ırmaklar benim değil mi? Hala görmüyor musunuz? Yahut ben şu zavallının ta kendisi olan ''Neredeyse meramını anlatamayan kişiden daha hayırlı değil miyim? Hem onun üzerine altın bilezikler atılmalı veya kendisiyle beraber sımsıkı saplar halinde melekler gelmeli değil miydi?'' dedi. Firavun, kendi toplumunu etkisizleştirdi de onlar da ona itaat ettiler. Şüphesiz onlar, hak yoldan çıkmış kimseler toplumuydiler. Sonunda onlar bizi gazaplandırdıkları zaman, onları cezalandırarak adaleti sağladık. Sonra da onları topluca suda boğduk. Sonra da onları sonradan gelecekler için selet ve örnek yaptık. Meryem oğlu İsa bir örnek olarak anlatılınca da senin toplumun ondan mesafelenip giderler. Ve senin toplumun bizim ilahlarımız mı daha hayırlıdır yoksa o mu Muhammed mi İsa mı dediler. Bu örneği sırf seninle tartışmak için ortaya attılar. Aslında onlar aşırı düşmanlık eden bir toplumdur. İsa sadece bizim kendisine nimet verdiğimiz ve kendisini İsrailoğullarına örnek yaptığımız bir kuldur. İsa apaçık delillerle geldiği zaman dedik ki, Ben size haksızlık ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeleri getirdim. Ve hakkında ihtilafa düştüğünüz şeylerin bir kısmını size açıklayayım diye geldim. O halde Allah'ın koruması altına girin ve bana itaat edin. Şüphesiz ki Allah, O benim Rabbimdir ve sizin Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte bu dosdoğru bir yoldur. Fakat gruplar İsa hakkında kendi aralarında anlaşmazlığa düştüler. Artık, Acı bir günün azabından dolayı, şirk koşarak yanlış kendi zararlarına iş yapanların vay haline. Onlar kendileri farkına varmadan, ansızın kıyamet anının kendilerine gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? O gün Allah'ın koruması altına girmiş kişiler hariç tüm önderler, birbirinin izinden gidenler, birbirlerine düşmandırlar. Necm 261 Ey ayetlerimize iman etmiş ve Müslümanlar olmuş olan kullarım! Bugün size korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz. Siz ve eşleriniz ağırlanmış olarak girin cennete. Allah'ın koruması altına girmiş kişilerin çevrelerinde altın tepsiler, kadehler dolaştırılır. Orada nefislerin arzu duyacağı, gözlerin zevkleneceği her şey vardır. Ve siz orada sürekli kalacaksınız. Ve işte bu yapa gelmiş olduğunuz şeyler sebebiyle kendisine son sahip edildiğiniz cennettir. Orada sizin için birçok meyveler vardır. Onlardan yiyeceksiniz. Şüphesiz ki günahkarlar cehennem azabında süreklidirler. Kendilerinden hafifletilmeyecektir. Onlar orada ümitsizlerdir. Ve biz onlara haksızlık etmedik. Fakat onlar şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimselerin ta kendileriydiler. Ve onlar seslenirler. Ey Malik! Rabbim bizim işimizi bitirsin. Malik, şüphesiz siz böyle kalacaksınız dedi. Necm 262 Ant olsun ki biz size hakkı getirdik. Ve sizin çoğunuz hakkı çirkin görüyorsunuz. Yoksa onlar işi sağlamamı almışlar, garantiye mi bağlamışlar? İşte biz şüphesiz sağlamcılarız. Yoksa onlar şüphesiz bizim onların sırlarını ve fısıltılarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Evet, işitiriz. Yanlarında bulunan elçilerimiz de yazıyorlar. De ki, eğer Rahman yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah için bir çocuk olsaydı, o takdirde kulluk edenlerin ilki ben olurdum. Göklerin ve yerin Rabbi, en büyük tahtın Rabbi, onların niteledikleri şeylerden arınıktır. Sen hemen bırak onları. Kendilerine söz verilen günlerine kavuşuncaya kadar boşa uğraşsınlar ve oynaya dursunlar. Ve o, Gökteki ilah olandır ve yeryüzünde ilah olandır. Ve o en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır, çok iyi bilendir. Ve göklerin, yeryüzünün ve her ikisi arasındakilerin mülkü sadece kendisine ait olan Allah ne cömerttir. Kıyamet anının bilgisi de yalnızca onun yanındadır. Ve siz sadece ona döndürüleceksiniz ve onların onun aslarından yalvarıp durdukları kimseler yardıma, desteğe, iltimasa malik olamazlar. Ancak hakka şahit olan zat bunun dışındadır. Onlar da biliyorlar. Yine andolsun ki onlara kendilerini kimin oluşturduğunu sorsan kesinlikle Allah derler. O halde nasıl çevriliyorlar ve onun Ey Rabbim bunlar şüphesiz imana gelmez bir toplumdur demesi kanıttır ki artık sen onlardan vazgeç ve selam de artık onlar yakında bileceklerdir.